Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah korumuz nasip olsa hırs ve kanaat ile ilgili inşallah. Hırs, itirasa denir buna, doyumsuzluk. Yani kişi kendini aşırı zorlayarak çalışma, çabalama. Kanaat ise yetilme, kanat etme anlama geliyor. Şimdi bu iki duygu, insana verilen ilahi duygular bunlar. İkisi de. Bunları kendimiz elde etmedik. allah Teala bu duyguları bize Rabbim vermiş. Yalnız ne kalıyor? Bu iki duyguyu Yerinde kullanma meselesi kalıyor şimdi bizde. Eğer bu iki duyguyu, hırs ve kanaati yerinde kullanırsak, hem dünyada rahat ederiz, hem ahirette, inşallah cennet-i kavuşuruz. Bizler genelde bunları ters kullanıyoruz. Bir gün Mekke'ye mükerreme de, Hintli profesör, bir konferans verdi şöyle dedi fakir kimse dedi dilenici duruma gelen artık gerçek her neyse bir sahil yani dilenci gittiği kapılara ayet okur dedi Allah işe sadaka vereni sever diye zengin de eğer ona sadaka veremeyecekse ona şöyle der sabret, Allah sahabelerini sever der diyor. İkisi de ayet okuyorlar. Ama ikisi de ayetleri yanlış da okuyorlar. Yani fakir okumaya gerekir ayeti kerimeyi zengin okuyor. Zengin okuyor ayeti fakir okuyor. Ters okuyorlar. Yani fakir şunu bilmeli ki sabr iyi bir şeydir. Allah sahabelerini sever. Ama bunu zengin okuyor fakirleri, ters okuyorlar. İşte bu kanaat ile hırs, itirazlar eğer yerine kullanılmasa tabi Allah korusun hem dünyamız hem hayatımızda helak olur gider. Şimdi itiraz, hırs, doyumsuzluk, daha fazla koşma, daha fazla çabalama bu insana lazım mı? Eğer insana bu lazım olmasaydı Allah-u Teala bize bu duyguyu vermezdi. Demek ki bize lazım bu. Ne için lazım bu? İşte ahiret yolunda itiraz bizim için şart. Şart bu. Doyumsuzluk lazım. Neden? Çünkü önümüzde o kadar işler var ki önümüzde bir ölüm var. Can verme var. Ecel yastığına yatmak, yatıp terlemek var. Sonra mezara girip kabirde sual sorulacak. Kabirdeki meleklere sual ve meselesi var. Sonra ta mahşer gününe kadar o kabirde yatmaklığımız var. Ondan sonra ikinci sur üfürülünce kabirden kaldırılacağız. ...mahşer yerinde... ...mahkeme-i Kübra'da... ...50 bin yıl... ...sorgaya çekileceğiz. Az değil tabi bunlar. Hayatımızın her safhasından... ...her işimizden... ...mahşerde... ...mahkeme-i Kübra'da... ...sorgaya çekileceğiz. İşte dünyada ne yapmışsak... ...onunla bağlantı olarak... ...yerimiz ya cennet cennem olacak. Bunun için ahiret alemi sonsuzluk alemi ebediyet alemi oraya az bir sermaye gitmek insanın helakıdır felaketidir. O sonsuzluk alemine oraya çok sermaye lazım çok mal lazım çok yiyecek lazım yani çok sahip lazım. O kadar lazım ki işte eğer dünyada hırs, ihtiras duygusunu yerinde kullansak, bunu ahiret için kullanırsak, inşallah orada rahat ederiz muhteremler. Dünyaya gelince, dünyada elden geldiği kadar kanaati tercih etme gerekiyor. Hatta bir dilenci bile, bir dilenci bile eğer kanaat ile Rakit ederse o da rahat eder. O günkü rızkını çıkardı mı direnerek evine gider, uzanır yata, namazı kılar rahat eder. Yok durmadan her gün her gün her gün direnirse zavallı evet para toplar, onları belki bankaya yatırır ama yemek nasip olmadan kendi zavallı yorgun arkan arte gider. Tabi dünyada çalışmama diye bir şey o dünyada. En altta dünyada el açmamak? El açmamak. Hadis-i Şerdebül maddeleri dediler. Üstteki el, alttaki elden daha hayırlı. Yedil ulya, yedil ülya üstteki el. Hayırın dahiri bir yedi süfla. Şimdi dilenci gene ne yapar? Dilenci elini böyle açar. Açar. ne yapar? Böyle verir. Bakın. Bakınız peygamberimizin şu sözüne mutabak. Peygamberin bakınız. Yani peygamberimiz kimseyi gücendirmeden desem belalıyor. cenab Peygamber buyuruyor. Üstteki el alttaki elden daha hayırlı. Biraz dilenci hemen alıyor peygamberim. Bunun için tabi dünyada çalışmamız da gerekiyor. El açmama gerekiyor. İnsanın tabi sorumlu bir alanı vardır, çoluşu vardır. Bu gerekiyor. Ama bütün bunları yaparken de mutlaka ölçümüz kanat olması gerekiyor. kanat olması gerekiyor. Bir gün biri bir evliyayı ziyarete gitmiş. Evliyullah Onların kalp gözü açık olur, keşfi açık olur. Ama sürekli olmaz. Böyle zaman zaman açılır, kapanır durumlarına göre. Bu kişi, evliyayı ziyarete giden kişi, tabi oturuyor işte, hoşbaş, sabah demek istiyor. Evliyullah, eğer o kişi gerçek evliya ise, boş şey konuşmaz. Gelen kişinin durumuna bakar. Onunla ilgili ancak o konuya girer. Onunla başka konuşmaz. Hatta o gelen kişi ona başka konuları sorsa bile onları hafif geçiştirir. Gereğinde bilmiyorum der. Çünkü lazım değildir. Onu oyalamaz. Eylül'e bakıyor. Bu kişinin iç aleminde, gönlünde... Aşırı dünya sevgisi, aşırı hırs görüyor dünya için, doyumsuzluk dünya için. Tabi ona o konu sohbet yapıyor bir ona sonuçta şöyle diyor, evladım diyor, eğer bu dünyadan öbür aleme boş elle gitmek istemiyorsan üç harfi bir araya getirme diyor. Nedir bu üç tarifi efendim? Tı, mim, ayın diyor. Tamam, hırs yani. Üç harfi bir araya getirme. Sonunda böyle not alıyor sohbetini. Şimdi kişi tam ayrılacak. Evlullah bakıyor, aşağı yukarı bir savunma konuşmuş, sohbet yapmış. Ama karşıyan kalbinde hiç bunun besi olmamış. Havada kalmış sözler. Şimdi evli yolda bu kişiye durum bilmesi için şöyle diyor. Tam kapıdan çıkacak. Evladım bir dakika gelir misin? Gel bak. Geliyor. Bak yavrum diyor. Benim işler diyor. Tavanda diyor. Biri diyor bir kez altın bırakmış oraya diyor. Duruyor diyor. Bana bu lazım olmadı almadım. Kimseye bunu veremedim de diyor. ''Ey münasip bunu sana gördüm.'' diyor. ''Siz bu altını orada kese?'' diyor. Tabi işi hırsı yaşıyor ama her şeyi unutuyor. Unutuyor ama tabi evden odasında sandalye yok, masa yok, kanepe yok. gidişmiyor boyu. Oğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor yetişmiyor boyu. Bakınan bakınıyor, orada bir hasır var. Katlasak kırsa gelişmeyecek Ama hırsan çıldıracak alamıyorum diye. Yavrum diyor, benim beni omzuna ver diyor. O basıyor omzuna, çık çıkarım diyor. Ama efendim işte edep falan, o veririm, ben üstüne saadetim diyor. Omzuna basıyor, yetişemiyor. Başıma basıyor. Başına basıyor, çıkıyor ama bir şey yok. Efendim bir şey bulamadım ben diyor. E bulamazsın ya Ravdum diyor, bulamazsın bak diyor. Bak yavrum diyor, ben bir saat diyor, sana tama hırslan bahsettim diyor. Üç abi getirme dedim diyor. Bak orada bir altın var dedim, daha olduğu kesin değil diyor. Bak o zaman bastın, başıma bastın diyor. E, İcahın istemeyi öldürürsem bile diyor, altına da olsa diyor, almak için diyor. İşte adam olamazsın yavrum diyor. İşte, tabi olan her sözü böyle hikmetlidir. Onların insanları eğitimi, terbi usulü daha farklı oluyor onlar eğitim usulleri. Bizim Mevlamız büyürüyor. Hadis suresinde senebillah sabiku sabiku müsabaka yarışma sabiku müfaale babı deniyor buna. Karşılıklı yarışın. Mevlamız Yarışın. Yalnız bu yarışmada ben herkese geçeyim değil de yani hep beraber yarışalım anlamına geliyor bu. Bütün Müslümanlar bu yarışa katılacaklar. Yani Mevlan bize böyle buyuruyor. Sabiku bak. Müsabakaya katılın. Yarışın. Yani İslam'da tembellik yok. İslam'da miskinlik yok. Mevla buyuruyor. Yarışın, koşun. Nereye? İlla mevfiretim mir rabbiküm Rabbinizin mevfiretine koşun. Önce af olmak için yarışın. Koş af olmak için. Herkes tabi kendi geçmişini bilir. Herkes bilir. Sürekli her zaman nefsimizi hesaba çekmemize gerekiyor. Kendi kendimize. Bu da bir de peygamberimizin Tavsiyesi Aleyhisselam Hazretleri'ne. Mahşer günü hesaba çekilmezden evvel nefis hesaba çekilmiyor yapıyor. Hazretleri. İşte önce kendimizi nefsimizi muhasebe edelim. Hesaba çekelim. Şöyle yanlışları, eğrileri, noksanları, hataları araştıralım, bulalım. Ne yapmak gerekiyor? Bunları her biri yazılı amel defterine bilelim. da bilelim bülü çağından erginç çağından itibaren ki namaz anda farz oluyor, oruç farz oluyor her şey ondan sonra farz oluyor işte o anda itibaren o anda itibaren yanlış hatta eksik noksan, mekru, haram ne yapmışsak bunların her biri solumuzdaki amel defterine kayda geçti bunda kayda geçti. Nasıl kayda geçti? Haşla melek eldeki bir tükenmez kalemle, şu kalemle öyle bir karda, öyle yazmıyor. Kayda geçiyor bunlar bence. Mesela şu ama cihaz, küçük bir cihaz, kayda geçiyor bunlar. Hem sesi, hem görüntüyü alıyor. İşte amel defterde o şekilde der. o şekilde Sadeki yaptığımız hayırları hemen kade geçiriyor onları. Soldaki de yapılan her türlü hayrın zıttını günah olan şeyleri kade geçiriyor. Şu anda eğer kalp gözümüz bir açılabilse de şu dönüp bir amede baksak. Emin olun çıldırırız. Mıdır? Çıldırırız. Bari. Allah kadar çıldırırız. Ormanın dağlara kaçarız uykumuz kaçar, iştahımız kaçar. Onları bir görebilsek. Ama yazıldı ama onlar. Allah-u Teala buyuruyor kira ya kâtübîne ya'lemûne mâ ne yaparsanız biliyorlar, Allah katta mükerrem, kâtı melekler. der. Kayda geçiyor bunlar. Kayda geçiliyor. Haşa hiç farkına değil emiş. Yani hakkımıza kesinleşmeyince günahlar Toz defterinde bunları taşıyoruz. Tabi gafil olabiliyoruz. toz tozluyuz, yiyoruz, içiyoruz, oynuyoruz, muynuyoruz, şunlar bunları yapıyoruz. E güzel ama e, bunlar bizim karşısına gelecek mi? Gelecekler ya. İmanın bir şartı nedir? Temel imanın ilkesinin birisi de artı imandır artı iman. Yani insan denen varlık bedenler çürüp kalmayacak. Evet beden çürüyor, ruh ölmüyor ama. Ruhun devam ediyor. Ne var ki ikinci bir alemde Allah Teala bizlere yeni bir beden verecek. Bu beden geçici, besken. Geçici mesken. Bu için bu beden yıpranıyor, hastalanıyor, ihtiyar oluyor, şu oluyor, bu oluyor, kaza oluyor, şu bu oluyor. Neden? Sonunda ölüyor tabi beden. Bu beden geçici mesken bu. E yarın mahşerinde Allah huzuruna hesaba çekildiğimiz an olacak bu. Allah bir Mevlam buyuruyor, va'den aleyna inna kunna fa'ilin Allah yüzden vaat olsun. Allah vaat ediyor. Bunu yapacağım Mevla buyuruyor. olacak. E Allah'a göre güç maaşı hayırlı. Yani o ilahe kudet. Önce her insanın Rabbine tanıması gerekiyor işte. Yani kulun kendi yaratan Allah'tan Rabbinden gafil olmaması gerekiyor. Biz genelde çok konuları kendi gücümüze kıyaslarız. Eski müşrikler gibi yani. Bu renkimi kim diriltebilir? Bu tekrar nasıl dirilir? Tabi insan mı diriltemez? Diriltemiyor Bugün bakın şu çağımızda yani bilim, teknoloji artık zirve demeyeceğim de daha çünkü zirve daha çok vardır daha. Bu kadar bu bilim bu yükselmiş tırmanışla bu kadar ama bakınız bir yumurta yapamıyor bugün bir teknoloji. Yumurta yapamıyor. Kardeş. Bırakalım yumurtayı, yumurtanın ambalajı, kabuğu. Onu yapamıyor. Kardeş. Efendim kan gerekiyor. Bakınız. Şu grupta kan gerekiyor. Gereğinde üst makamlara bir kişiye. Şu grupta kan gerekiyor. Peki kanın ham maddesi belli işte. Ekbek, şunlar bunlar. Yapsana sen oradan kanı yani bir yumurtanın ambalajı yapamıyor bakın değil mi? Abi yumurtanın içinde bir sarısı var. Özel bir ambalajda ama o sarı karışmıyor. Ondan sonra beyazı var. O da yine ince bir zar gibi ambalajda. Ondan sonra dış kabuğu var. Beyaz kabuğu da var. Hem öyle bir kabuk ki bakınız. Daha zayıf olsa hemen kırılır. Kişinden yaralanamaz, taşınamaz bir yere e daha biraz sert olsun olur e bunu vurunca kırılır dağılır sarı beyaz karışırlar yani her şey bir hassas bir denge ile Rabbim yazmış işte Allah-u Teala Mevlamız Rabbul Alemin'dir yani Allah katında Mevlamın dilediği an Allah dedi maddi maddi çevirir işte budur daha kardeş tahavvül deniyorlar buna yani allah Teala dilediği an o ilahi bir kül emrini verince bir madde başmaya dönüşüveriyor. E günümüzde olduğu atomlar mesela başadan dönüşüyorlar, enerji dönüşüyorlar. Şunlar bunlar oluyor işte. Belli olacak. İşte mahşer yerinde hesaba çekildiğimiz zaman ne olacak? Amen defterlerimize ne yazılmışsa önümüze gelecek orada. Orada ne yapacağız? Tabi tek yapacağımız şey önce pişmanlık. Korku pişmanlık işimizde. Edam et yani. Yıpranma. Kişi gözü yandan fırlayışı korkudan. Kalbi orada tıkarmış sanki. Güreşçi beyin güneşler ama yanıyor. Kul orada tabi cennemi görmüş. Azabı kul görüyor. Ama yapmış dünyada. Artık orada işte bitti ama. Estağfurullah yok geçmiyor artık orada. Geçti orada. Her şey geçti orada ama muazzam pişmanlık kişi kendi kendini yiyecek hatta elini yutacak kişi pişmanlığından insan çıldıracak o kadar pişman ama kişi orada ne yaparsa yapsın orada iş işten geçmiş oluyor peki dünyada imkanı var mı bunun işte var elhamdülillah imkan var diyor elhamdülillah bak Mevlam Rabbinizin mağfiretine koşun nedir mağfiret bağışlama affetme allah Allahu Teala'nın bir sıfatı da gafur rahim de allah Teala nın. eğer mahşerde duyacağımız o pişmanlığın milyonlar bir dünyanın duysak evli oluruz evli oluruz neden hayatım boşta geçti neden ben alınmış secde değmedi neden müşki namazımı kaçırdım neden filanın kalbini kırdım? Neden filan malını yedim? Niye yalan söyledim? Neden harama baktım? Ne? Eğer dünyada bu pişmanlığı işimize gerçek anlamda duyabilsek evli oluruz. Günahların affedilmesi, silmesi ancak iki şeyle oluyor. Bak, i̇ki şeyle oluyor. İşlerine günahlar. Biri dünyada Gerçek tövbeye nasihle oldu dünyada, gerçek tövbeye nasıl? Önce kula bir pişmanlık olacak. Kul. Önce kula pişmanlık kula. Niye ben bunu yaptım, niye ben namazımı kılmamışım, niye ben harama bakmışım, niye alkol almışım işte, ne şunu yapmışım. Önce bir pişmanlık, ondan sonra bırakmak, bırakmak artık onlara teklare yapmama bir insan dünyada bunlara yaptım elhamdülillah oradan siliniyor bu noktaya bak siliniyor kul mahşere gelince kul mahşere gelince tabi insan kalbinden kalktığı zaman oradaki kişi hatırlayacak hatırlayacak niye hatırlayacak eyvah ben hayatımda şunları şunları da yapmıştım tevbe ettim acaba ettim ama acaba affolduğunu bilemiyor tabi koltuğu bilemiyor tabi bunları. zaman başına gelecek ki onlar affedilmiş, amenderiden silinmiş, hiç ortaya konmayacak onlar. Yani şu anda elimizde bir mükemmel başlamayız. Eğer tevbelerin, günahların silinme yöntemini dünyada böyle yapmazsak ağrıte kalıyor. O nasıl silinecek? Ancak ateş ile. Ateş ile. Ateş yakacak, yakacak, günahlar yakacak. Ne kadar yakacak, günahlar ne kadar katmel, üstüne muzafsak çoğalmışsa, o kadar yakacak. Allah korusun, yani insana yazık oluyor. Yani o cehenneme girmek kolay değil. Cehenneme girmek kolay değil. Elhamdülillah, Allah'a iman olan kişi, son nefesinde İmanlı olarak, Allah inançlı olarak artık giderse cehennemde ebedi kalmayacak. Oradan çıkacak. Çıkacak ama günahlara yanmadan çıkamayacak. Bir insanın günahlarıyla cehennete girse ne olur? Cenneti huzur bozar. Bozan. Çünkü günahkar deme nedir Günahların bir kökünü vardır. Masları vardır. Nedir bunlar? İnsandaki kötü sıfatlar işte işte hırs, gazap, şehvet şunlar bunlar nedir bunlar? günahların mastırı kökeni bu günah buradan kaynaklanıyor işte yani bir insanda hiç öfke gazap olmasa o kişi o yönde günah girmez bir insanda hiç şehvet olmasa tabi haram işleyemez yani huş yapamaz tabi yapamaz hep bunların kaynağı nefsin sıfatları işte o günah dururken Nevi sıfatı duruyor. Nevi sıfatı duruyor. Eşliğinde öfkeli, gazaplı, hırslı, kinci, kindar bir insan cennete girse olur? Orada huzuru bozar orada. Huzuru bozar Bunun için cehennem o da Allah'ın bir rahmeti. O da Allah'ın bir rahmeti. Oraya giren mümin ne yapacak? Günahları yanacak. Yanacak. O günahların kökü olan sıfatlar tamamen sıfırlayacak. Çıkacak oradan cennete girdiği zaman mesela teygamber Aleyhisselam der bakım der Hazreti Hamza ile Hazreti Vahşi onlar kol kola cennete girecekler ikisi de bakarınız Hazreti Hamza Hazreti Vahşi ikisi kol kola cennete girecekler biliyorsunuz Vahşi Hazreti Hamza'yı öldürdü Uğud da arkasından hançerledi hatta bunu yetinmedi de alacağı mükafat karşılığında Hasan'ın göğsünü yardı, karnını yardı, ciğerini falan çıkardı. Yani bu kadar vahşice, ismi de gerçi vahşi, böyle vahşi cinayet işledi. Ama sonra iman kendine nasip oldu bakınız. İman kendisine nasip oldu. Sahibi oldu tabii kendisi. Hatta Hasamz'ayı şehir ettiği hançeriyle yalancı peygamberi, Müslümanı kezabı öldürdü onunla ben. Ona kefert oldu, onu öldürdü. Tabii makamlara geçti. Tevbe etti, pişman oldu. Şimdi Hazreti Hamza tabi o anda öldürüldü. Kat edildi. Hem de çok ağır şey kat edildi. Ama cehennete girerken içinde kin olmayacağı için Hazreti vahşi görünce ona kin duymayacak. Duyamayacak yani. O sıfatı yok çünkü orada. Orada karışık olacak. Karışık olacak orada. Hatta Hatta bakınız Hazreti Hamza ona teşekkür edecek o anda bakınız Vahşi Allah sen razı olsun be Sana teşekkür ederim diyecek Neden ya Hamza e, Şehit olmamışsa mesle oldun diyecek Bunun için Mevla buyuruyor azı cemaatine bakınız Sabiku koşuşun Koşuşun Mevla Evm işte "karantine yeter bu kadar." Yok yok mu? kadar. Tamam. Yok bu kadar böyle. Mevla diyor, "Allah yolunda, ayet yolunda koşuşun. Yeter demeyin." anlamına geliyor. Yani kul ne yapabiliyorsa, insan bütün gücünü kullanacak, enerjiyi kullanacak, Allah yolunda dava koşmak gerekiyor. Önce öncelikle tövbe istifa çok lazım. Geçmişi muhasebe lazım. Geçmiş günlerimize hatta günah işlememişsek bile ama boşa geçmişse onlar için işte üzülme yine gerekiyor. Çünkü bu kısa ömürde bütün öbür alemi ancak burada kazanabileceğiz. Ondan sonra Mevla biliyor koşuma koşuma devam ediyor ve cennetin cennete koşun Allah teala ediyor. Demek ki günahlar omuzumuzdayken cihanet işlemek Allah katında biraz abes, yani gülüş olmalı. Allah bizi böyle buraya bakın. Sırasıyla önce yıkanma, temizlenme. Yani günah pisliğinden arınma, temizlenme, temiz giyinme. Ondan sonra cennete koşu. Ondan sonra. Peki cihaneden nasıl koşalım? Buna ömür yetmez tabi ya. Nerede cennet? Ee, uzak çok. Yedikten gökler var. Ondan sonra sidre-i müntiha var. Ondan cennet başlıyor. İndaha cennetül mevvah. En altta cennetül mevvah. Harçın altında cennetin firi deriz. Işık hızıyla girsek. Işık hızıyla girsek. Kim bilir kaç milyar yıl lazım cennete ulaşmaya ışık yılıyla. uzak olur Ama Rabbim mahşerde bunlar ufaltacak öyle Değiştik düzen orada. Bizim evlem burada büyüyor cennete koşunuz. Bu koşunuz koşul olacak. Cennet ameli yapmakta koşmak gerekiyor demektir. Yani cennetin bahası ne? Cennetleri elde edilir. Ne gerekiyorsa onları yapmakta koşuşmak gerekiyor. Demek ki kalktık gece ağladık, tevbe ettik, üç gün, beş gün günahları terk ettik. Yeterli mi? Yeterli değil. Ondan sonra ibadette koşma. İbadette koşma. Hatta ibadetlerimizi fazla yapamazsak bile, tabii farzlar ondan kısaltılmaz. Beşikli namaz gibi oruç değişmez bunlar. Nafi ibadetler, ibadetlerde fazla yapamamız diye ne yapalım? Az yapıyorsak onlara daha biraz değerlendirelim. Sehap-ı O başlığında da. Tabi ibadet deyince başta namaz geliyor. Çünkü namaz dini direğidir. Beş vekkit namaz. Sabahımızda kalktık elhamdülillah. Gerek önlem aldık, işte, sadu kurduk, telefon ayırdık neşer. Elhamdülillah sabah namazına kalktık. Ne yapalım? Eğer imkanımız varsa camiye cemaat gidersek ne olacak şimdi bakını değil mi? Evet yine dört eket sabah sünete beraber. O alt teker olmuyor. Ama bu ne oluyor? Şimdi değerleniyor. Neye benziyor bu? Bazı Metallerin ham maddesi ucuzdur biraz ham maddeleri. Ucuzdur bazen. Hatta bir ham maddeyle insan bir avuç bir şey alamaz bazen. Bu güzel ham maddeler güzel işlenirse, çok işlenirse, değerlenirse, ne oldu? Bir avuç ham maddenin değerlerinin değerlendirince çok daha kıymetli olur muhtemelen. Değerlendirme gerekiyor şimdi. Bir kişi namaz kılmak niyeti ile akşamdan öyle yattı. Niyeti sabah namazına kalkmak. Ama kalkabilirsem başka. O da varmış şimdi. Eh, kalkabilirsem kılarım. Kalsam iyi olur ama kalkabilirsem kılarım. Bu iyi bu Mesela bir insanın çok önemli bir şey diyor o günü. Diyelim ki sabah ezanı Beş de okuyor. Öyle kabilelim şu anda. O kişinin o günü saat dört önemli işi var. Bu şarjına yetişecek? Ne diyor kişi işte birisi de almış. O zaman kalkabilirsem demiyor ama. O zaman kalkabilirsem demiyor. O zaman kalkacağım diyor ama. Kalkacağım diyor. Kendine güvenmiyorsa güveni yerlere tembih ediyor. Şunu bütün önemini alıyor. Bu da kalkacağım diyor. İşte önce kesin azim lazım. Allah Tanrı bize buyuruyor. Adem anası hakkında işte Velem ve necid lehu azma. Bakma teemmler. Allah Tanrı buyuruyor. Velem lem necid lehu azma. Allah Adem'e emir verdi. Ya Adem eşin Havva ile birlikte cennet sizin. Bir insan var cennette. Yiyin, için, gezin tozun cennette ibadet yok cennette, namaz ama cennette. Cennette uyumak yok. Tuvalet yok. Yıkanmak yok. Saç tıraşı yok. Tırnağı kesmesi yok. Yemek pişirmek yok cennette. Her şey doğal. Süt var? süt doğal. Irma gibi akıyor. mı? doğal. Pişmiş et doğal. Her şey doğal. Hepsi hazır. Mevsim yok cennette. Allah-u Teala büyüdü. Ya Adem sen ve eşin havva. Cennet ikinizin işte. Yiyin, eşinin, gezin, eğlenin. Beraberce. serbestsiniz. Yalnız falan buyurdu. İmtan olarak. Sebillah. Vela takraba hadir şedirete. Yalnız şu ağaca yaklaşmayınız. Onlara bir ağaç gösterildi, bir ağaç cins gösterildi. hete künun minız ona yanaşsanız o zaman zalim olacaksınız Mevlam amuyordu bir de ağaç Adem Aleyhisselam ha banamız da tamam diler ama ama yanaşmayalım bu olmadı işte orada şimdi bu muhaddese onu Allah Teala buyuruyor onlarda kesin azim bulmadık Mevlam buyuruyor böylece yani o kadar büyük cennet sonsuz bir alem şimdi insanda merak olur ya acaba Allah bize bunu ne yasakladı acaba ne var acaba bunun hikmeti ne acaba Ondan kafana mı takılır bu tabi şeytan iblis Adem babamızın yüzünden lanet hendi cihazen kovulduğu için muazzam kindar Adem babamıza muazzam kini var kıskanıyor gömdünü çıkıyor şeytan bakıyor has Adem has Ava cennetler Tutuşmuş el ele beraberce geziyor ağaçın altında kökler altında yeme içme orada yaşama cennette uyku yok sürekli enerjik sağlam saat. o kadar neşeyler fakat şeytan acaba nereden ben bunları kandırırım her şey yok yokladı oradan buldu kafalarına takılmış bir tek bir soru şartı var. Acaba bize bu neden yasaklandı acaba? O adam oldu. Dışarıdan verdi onlara. İşeyme yasak yani şeytana ya adam. Allah Teala bunu yasakladı ney biliyor musun? Bilmiyorum. Kim bu ağacın meyvesinden yerse iki kişi medana gelir. İsterse melek olur, isterse insan olarak kalır. Ama ölüm sayete kavuşur. İki şey var. Allah Allah. Hava duydu bunu tabi şimdi. Şimdi onlar ikisinden tek isteği yaşam. yaşam. Hayat çok tatlı ama. Kış yok. Gece yok. Kar yok. Sivrisinek yok. Kedi köpek sesi yok. Böyle. Gürültü patrı yok. Kirli hava yok. Çamaşır derdi yok. Yıkama derdi yok. Her şey doğal. O kadar hayat tatlı. Yer çekimi de yok. şey olar. Hazreti Allah e, o daha fazla meyletti şimdi bana. ben, e. tut elinden ne olur? Gerçekten yelim de bak ölüm sayede kavuşalım. Ölüm diye bir şey var ama. Haz Adem en az o zaman da. Daha peygamber değil o zaman da. Ama Allah, Allah benim yasaktır bunu Allah haram kıldı ama. Adam kolayı var be. Tevbe ederiz be. Tevbe ederiz. Bunu hem iyi verelim. O da kavuşalım. Tevbe ederiz be. Olur mu olmadı derken Hazraf Adem'in kolundan çekti böyle. böyle. Çekerek gittiler. Önce kendiyi de Hazraf var. Aldı kendi yedi. Eline kopardı. Adem'in ağzına o korktu ağzına. Vela buyuruyor. Fe ekela minha. Ona gittiler. Şimdi o neydi tabi? Cennete ne kadar rızık varsa, gıda varsa... ...onlar nur şeffaf. Onlar yenince... başka noktada çalışmıyor dede, dedi? Köyleniyor onlar. Hemen bunlar sindiriliyor. Beden dış atıyor bunları. Nasıl bazen beden su kaybeder? Görülmez ama. ter gibi değil. Teri pislik çünkü. ter kokar... Ee, insan rahatsız eder. terdiğin, değil. Hatta böyle oksijen gazı gibi, rençsiz, kokusu, tatsız gaz şeklinde onlara beden ışık atıyor. Diyanet nimetlerini. Ama o, dünya nimeti buğdaydı işte o. Ama büyük buğdaydı. Ondan. Yumuşak, daha başka yemiş. Onu yenince o midede tam eridi, azmedildi ama beden On atamı dışarıya, bu defa aşağı doğru yürüdü. Bağırsak doğru yürüme başladı. Yürüdü. Yani ne şimdi? Tuvalet gerekiyor. Tabi cennet tuvalet yok cennete şimdi. Tuvalet yok cennete. Hemen üstel bir şekilde sivrildi. Elekbeli kapalı kendi kendilerini. O da sivrildi. E, Yapmak falan aldı cennet örtten kendilerini. Tabi ikisi için korkuyorlar. Titriyorlar pişmanlar aldandılar ama büyüklerin suçu kolay aflanmaz büyüklerin suçu ya Rabbi artık biz hata ettik ya Rabbi. sen birisi, ne yaparsın diye diğer taraftan da sıkıştır ama tuvalete sıkışlar ona sıkışlar şimdi Rabbim buyurdu in bakalım aşağıların aşağısına bakınız. in bakalım işte oradan dünyaya indirildiler. Oradan dünyaya indirirler. Hem de birbirini ayırdı onları, ayırdan verdi onları. Haz Adam Hindistan'ın güneyinde olmak için bir Sonra Sri oldu ismi. Şimdi Sri Lanka deniyor ada. O zaman ada değilmiş ama Karayip'te çıkmıyor zamanlar. Tabi zaman dünya çok değişiyor dünya. Haz Hava da cidde indirildi. Cidde. Aslında. Cedde'nin aslı ismini. Cedde. cedde. büyük anne demektir. Oradan kalmış. Cedde diye. Bu incelediğinde cidde kullanılıyor. Oraya indirildi. Şimdi tabi aslı konum bu değil. Gerçi de bu konuya girmiş olduk. Bu şekilde. İşte önce tevbe etmek tabi Adem Arasem yere indi. Tek başına hem de gece indirirler. Gece indirirler. Ki onlar cennete hiç karanlık görmemişler. Gece indiler dünyaya. Adım Arslan bir indi ki dünyaya gece. Biraz da soğukmuş da. Soğukmuş da biraz. Ama onlara bakmıyor. Tabi kapandı secdeye. Ağlıyor Allah yalvar, yalvar, yalvarıyor. Af ya Allah yalvarıyor. Tabi af oldu bunlar. Sonra buluşuyorlar. İşte, Müzellife'de. Orada buluştular. Hatta Müzelife izdilaf İctima anlamına geliyor. Arafat'ta karşı birini gördüler. Uzaktan birini gördüler. Oradan bildiler. Tanrıla kendilerini. Müzelife vardır. Mina ile Arafat arasında. Orada buluştular. Şimdi konuş şu. Allah-u Teala bize buyuruyor. Cennete koşuşun. İşte bakın böyle bir cennet var şimdi. Allah da bunu yarattı. Yarattı. Şu alem çok ama büyük. Sürekli bugün hala inceleniyor. Yeni burçlara geliyor. Yeni yıldızlar, yeni galaksiler keşfediyorlar. Ama yapmıyor bunları. Var olanı ancak görüyorlar. Efendim işte Amerikalılar yeni bir yıldız keşfetmişler. Bunu onlar yapıyorlar? Yok hayır. Zaten var. Ancak bu olan şeyi onu görebiliyorlar. Onu görebiliyorlar. Bu kadar alem, büyük alem. Bunların hepsinin fevkinde cennet var. Peki cennet acaba çok büyük bir yer mi bu cennet acaba? Arluha. Allah Teala buyuruyor, cennetin arzı genişliğe. Arapça enine arzı denir. Boyuna denir, Boyuna denir. Bir şeyin tabi boyu eninden daha fazla olur. Enli boylu bir şeyde. Bize Mevlam burada cennetin enini veriyor. Uzunluğu daha fazla yani. Arduha ki ardı semai vel ardı. Bakınız. Cennetin arzı gökte yerler gibi gökler, yerler gibi. Bu kadar galaksiler var. Bu kadar galaksiler var. Işık hızıyla şu kadar, şu kadar mesafe. Işık bize gelmeyenler var. Bu kadar var. Cihannetin arzı yer gök kadar. Bu kadar büyük, bu kadar büyük mü? Büyük büyük cennet. Bu kadar büyük cennet. Üiddet. Bu cennet hazırlandı. Şu an hazır. Kimlere? Amellerle söylüyor Allah'a, peygambere iman edenler için cennet. Peki bu kadar büyük cennete acaba ihtiyaç var mı acaba yani Haşa. Şimdi dine baktığımız zaman değil mi dağları görüyoruz. O kadar büyük dağlar var ki bu olsa insan bakamaz. Bir kişi bir daha çevresi dolaşıp gezemez, çevresini, Kaplı, kapsızı alan, bu büyük dağlar. E bunlara gerek var mı acaba? Allah Teala var diyor mu? Var diyor böyle. Eğer bu dağlar olmasa, yarı kabuğu yerine oynar çatlar işte. Elham buyuruyor, onlar abim baskı arıyor artık bela. Ağır baskı, baskı yapıyorlar böylece. Yarı kabuğu 35 bin metre aşağı yukarı kalındı, karalar. Bakın tabi daha az. Ama ne var yer kabının altında erimiş metaller var, sıcak. Erimiş metaller var, tabi bunlar gaz bedene geliyor, bu gaz genişlemek istiyor da. Sürekli yer kabını zorluyor bakın, sürekli zorluyor ama ne var, allah Teala işte dağları yaratmış böyle. Yani bu dağlar bir denge usulü. Yine bakın denizler var, okyanuslar, dünyanın dörtte üçü deniz. Bu kadar ihtiyaç var mı? Var. Eğer bu kadar su olmasın, bizim ar toprağa araziye bağ aşyaya yağmur yağmaz. Ya nereden yağmursuy geliyor? Deniz buharlaşacak kardeşim. Buharlaşacak. Bir kadehli al denizden Dünya yeterli değil ki ama yeterli gelmiyor kardeşim. Okyanuslar alır kardeşim. Bunlar buharlaşacaklar, bunlar su bulacaklar, yukarı çıkacaklar. Ondan sonra. Mevlana'nın bir hudud var. Soğuk tabakaya geliyor, kalacak kalacaklar. Yoğunlaşıyor, bunu hava kaldıramıyor. Hava kaldırıyor mı Ama yer şekilini kurtuluyor gene. Kendisi. Onu taşıyabiliyor. allah Teala, dediği zaman ne yapıyor allah Teala? Bak, rüzgar. Orada duruyor onlar. Şeffaf, görülmez bile. Beyaz. Allah dilediği an, Allah bir rüzgar gönderiyor. Nereye yağmur yağacaksa, oraya en bakarız. bakınız. Yani bu kadar ihtiyaçım var. Şimdi cennet bu kadar büyük, ihtiyaç var mı var. Var Şimdi bir ufak çocuk, evet. ufak çocuk, buna ufak bir oyuncak alındı, ufak oyuncak alındı. Bu, çocuk bu oyuncağı ile ufak çocuk biraz oynayabilir yeterli ona. Ama çocuk biraz daha büyüse oyuncağının kalitesi biraz daha büyüse o da küçük girişin oyuncağı salon malını ister girişinde, onu ister. Çünkü biraz daha büyüdü, diyelim gibi bir şey aldı. ama bir şirket aldı artık salonla yetmez, e, bahçe bahçeye lazım çıkması için. E büyük bir insan bir mutlaka bir alan işte gezmesi için, e taksi olursa e tabii taksi bahçede tuada ki? Tavsiye de bir yer lazım. uzay geçecek takside. Hele uçak daha mesafe istiyor. Şimdi yani Allah'a işte düşünelim, düşünen böylece. Cennette insanların elinde olacak hız elinde olacak. Bunda bir kıstamı yok cennette. Cennet insan dilerse ışık hızına geçecek insan cennette dilerse geçecek. Bakın düşün değil mi? Bir ışık hızı mesela dünyanın çevresinde saniyede ne kadar dolaşıyor? Gidiyor bir defa dolaşıyor. Gidiyor bir defa bakınız, Işık hızı. Yani düşün bakınlar. Demek ki bir insan cennette ışık hızıyla şey bir dolaş zamanlar ne yapacak? Eğer dünya kadar bir yer tek kişiye verirse, ona çok ama çok az gelecek. Yani bir saniye bakınız, gidiyor bir defa dolaşıyor bitir dünya az onun için buraya Peygamber Aleyhisselam maddeleri cennete en son giren müminin Niye en son girecek günahı çokmuş imanı var ama günahı çokmuş cehenneme yanacak bakınız en son mümin cehennemde 70 bin yıl yanacak ondan sonra oradan çıkarılacak Tabii cennetin başında malik var. Oranın hükümdarı o. Oranın amiri o. Elinde manevi liste okuyor listeyi. oğlu filan bütün cennet duyuyor sesini. Herkes bakıyorlar da kim araba çıkıyor. Bakı olan biri kalkıyor çıkıyor. Ne diyorlar şu tanıyanla yakınları? Ah! Keşke ben de biraz az güneşleseydim. şimdi bana çıkardım. Bu biraz daha fazla güneşlenmiş mesela iki hanım demişti işte, örnek olarak iki hanım hanımın biri baştan tam örtmemiş ama adı diyor üstünü baş örtmüş. Ebru tam açık. diğerliksi kapalı. Yalnız baştan örnek olarak veriyorum bunu. Başını örtmüş, tam örtmemiş. benden fazla saçlardan görünüyor, arkadan görünüyor. Diğeri hiç örtmemiş. İkisi bunların cehenneme gittiği zaman başlığına az da olsa örten ondan daha evvel çıkacak muhtemelen. Hatta o kadar ki diyelim ki 2-3 hanım arkadaşlar, kardeşler gereğinde bunlar, hepsi başlığına hafif örtüyorlar. Bir milim bir milim daha fazla örten biraz önce çıkacak. Dünya öyle oluyor. Mesela güneşte, yazın güneşte bakıyorsun yanmış yüzü Neresi yan, yanıyor? Yalnız açık yerlerin güneş yakıyor Bak böyle milimile böyle fazla yapmadın i̇şte Öyle olacak. İşte günahkar kişi en son o çıkacak 70 bin yıl yanacak. Malik isim okuyor, tevfik kalmış imanlı olarak. Ey filan filan. Kim oldu bunu belli. Hadisleri geçiyor. kabilesi işte değil, kabilesi biliniyor. E, tam çıkacaksın. Yılan bitti. Oroşacak. Ayağa kalkamayacak. Oku oroşacak. Ayağa kalkın bitmiş. Yanmış, yanmış, yanmış bitmiş böyle. Ayağa kalkamayacak. Ama e, cinden cinden çık emir verildi kendisine. Yani müjde verildi. Emri müjde verildi. Ne yapacak? yiyecek böyle. Amırımla yılan gibi sürünecek. Yani yılan gibi böyle böyle sürne sürne sürne sürne çıkacak. Hemekten bir anda cehenneme kaplanacak kapısı, zira kapısında Bakacak cehennete bakacak Allah Allah. Cehennetekiler ne kadar rahat cehennetekiler? cehennem biliyor şimdi. Gülüşenler, konuşanlar, sohbet edenler, dolaşanlar, o köşk tarayları göz kamaştıran. Rengi arenk, mücevherler, mücehhefler, sarayı, orada odun keresi yok. Hep mücehheferden şey. Bomboş bir alem. Göz kamaştıran bir alem. Hele kokusu yeter insanlara. Eee cennet kapısına gelecek, bakacak, bakacak. Ama her yer dolu görecek. Herkesin mülkü belli. Ya Rabbi, bana yer kalmamış ama. Mahsus mahsus bitkin bir halde. Ya Rabbi, yer kalmamış. Bırak Rabb'im kulum senin yerin burada hazır. Ne kadar bunun yeri? Dünyanın on katı büyüklüğünde... Bu cennet en fakiri bu. En yoksulu bu. Dünyanın on katı büyüklüğünde... Bunun yeri... Tabi cennete girecek... O havayı bir soluyacak... O of, kendine bir gelecek... Oradan ağabeya suyu... Su içince kendine başka alem olacak en Öyle suat, öyle zinde. Her şey bitmiş. O kadar rahat, huzurlu. Gidecek. Onun da sarayı, köşkü, her şey olacak. diye Ankatı katı olacak. En fakiri bu. Şimdi az önce örnek verdim. Çocuk örnek verdim. Bir de mesela kanıtlı örnek verelim. Bu konu için inşallah. Mesela bir tavuk. Bir tavuk. ...onun kafsı da yer çok küçüktür. Yani küçük bir sandığa sar Ama tavuk... ...böyle bir sandığa kondu mu... onu işkence olur o. Belki onun büyüklüğünün... ...on katıdır o sandık. Beş katıdır. Ama onun için zindandır. Ne istiyor tavuk? Hiç olmaz bir bahçe olsun. Şöyle. Yeşillik olsun biraz. Otlasın, geçsin, mesin. İşte. Tabi kuş... ...kuşa bahçe az gelir... Yani başta birkaç ağaç olsa bile kuş o üç ağaça kondu mu kuş buna tatmin olmaz. Kuş ne istiyor? Kuş daha üstün istiyor işte havada. uzaya gitsin istiyor. Işte. i̇şte demek ki cennette bu şey olacak. En fakirinin oradaki mülkü dünyanın on katı büyük olacak. Ama oradan bakınca o tabi çok küçük olacak olan mülki. En fakiri bu. Zalike fadrullahi yu'tihî men yeşâ. Bu Allah Teala'nın kuluna bir fazla kerem lütfu olacak. Yani kul yine de ameli buna yetersiz kul aslında yine gerçek aslında. Yalnız ne gerekiyor şu anda işte ameli çoğaltmak demiştik sohbetin başında. Nasıl ki hammadi bir satmak var. Bir de onu işlemek var, mamule getirmek var. Şimdi sabahımızdan başlamıştık. Bir kişi azmetti sabah namazına kalkmayı. Önlemini aldı, elini aldı. Ama kalkmak istiyor mutlaka. Kalkamazsa üzülecek, ağlayacak o durumda. Bir kişi elhamdülillah kalktı sabah namazına. Şimdi kişi yatarken daha sabah namazına kalkmak kesin azmiyle niyeti yaptığı için o kişinin bir nevi sahibi çalışıyor başta var. Çalışıyor niyeti kesin olunca ama. başlıyor. Uyandı kalktı elhamdülillah. Nereye gidiyor tabi önce? Tuvalete gidiyor. O da namaza daha içindi. Niye tuvalete gidiyor? E, abdest alması için gitmesi gerekiyor. O da ibadetten sayılıyor? Tuvalete gider. Gelir. Muslu lavaboya gider. İşte, abdest almaya başlar. Tabi abdest aslında bir ibadettir. Sevap yazma başlıyor. Hatta her ikad-ı beraber günah da dökülüyor içinde. Yüzünden, elinden, günah dökülüyor kendisinden. Sonraki şey ne yapacak şimdi? Eğer imkanı varsa, bir de camiye, cemaate giderse ne olacak? Bu çok değerlenecek. Büyüyecekse bak. Şey bir insan camiye, cemaate gitmek niyeti ile bu niyette evinden çıktığı anda her adım bir hastane hazırlıyor melek. Her adım da Bir hasene on sual denmektir. Bir adım atıyor, melek ona sual Şimdi soldaki diyor ki ben ne yapayım buna? Ha bu kişi uykusunu terk etti, yatağını terk etti, kışın icabında sıcak terk etti, eşliğini terk etti. Bak cami Allah yoluna gidiyor melek. Ben de buna bir şey yapayım ya Rabbi. Ne yapayım buna ya Rabbi? Eylülhan buyuruyor. Sen de okulumun her adımında bir gün anesi Hiç bunlar bilinmeyen, görülmeyen yan gelirimiz bizim bunlar böyle. Bilmiyor, farkındı değil bunlar. Kişi bir namazı, kul namazını biliyor. Bunlar yan gelirler bunlar. Eğer bir uzası cami, o kadar ceab oluyor, günah siliniyor. Şimdi kişi camiye gitti. Camiye gittiği kişi, henüz daha mesela kâmetlenmiyor, farza kılmıyor oturur camiye. Camiye oturdu. Namazı beklerken, beklerken, o kişiye aynen namazdaki sahibi yazılıyor mu orada? Yazılı. Namazı beklerken de. Namazını kıldı. Zaten farz cemaatleri kılınıyor. Fakat ne oluyor? En aşağı 27 katına katlanıyor bakınız. Yani bir diyelim ki kilo evde alacaksa camiye git, cemaate gitti ne oldu? Bu 27 kilo dönüştü bakın şimdi. Büyüdü. Gidip öyle şey. Sonra namazın sonunda oturabilse yerinde melek varan dua ediyor. Dönüş yine sevabı devam ediyor. Yine bir insan evinde, iş yerinde çarşıda namazını kalarken de her zaman insan camiye gitmeyebilir. Gidemez yani. imkan olmadığı kişinin ne yapmak gerekiyor? Namazı biraz daha güzel kılarsak, sevap daha büyüyor. Biraz daha güzel kılarsak. Nasıl güzel kılarsak bunu? Daha istekli yaparsak. Yemek bile bunun gibi. Bir insan isteksiz, hüzünlü, dertli, canı sıkıntılı, kişi böyle zor yemek yerse, yemek işi sıkar mı? Bir insan yemeği şeyleri güzel sindirirse, ağrı güzel çiğnese, İnsan biraz neşeli yerse daireki şey yapıyorlar. Namaz da bunun gibi. Şimdi namazı ne yapacağız Allah'ın inşallah? Önce huzur gerekiyor. Huzur. Namazın canı ruhu işte bu. Huzur. Huşu deniyor buna Kur'an-ı Kerim'de. Mevla buyuruyor اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ Bak. Onunla öyle müminler ki onun namazlarında huşu ederler. Huzur yani. Nedir Huzur o anda kişi ne yaptığını niyetinin farkında olması ben Rabbim bir kuluyum o beni yarattı Allah Rabbil Alemin O'nundur kardeş. ben Rabbime döneceğim mahşer günü hesap vereceğim diye kul bilinç ile döndü niyet ediyor niyet ettim ya Rabbi senin rızası şerifin için yani senin razı olman için kabul etmen için işte şu namaz sünnetinin fazlasını kılmaya niyet ediyor. Nedir bu niyet? Bir var dünyayı terk ediyor kul. Ata kul kendini Mevla'ya veriyor burada. Ya Rabbi sana geldim, huzuruna geldim ya Rabbi. Kıble'ne döndüm. Emrettin, randevu vaktim geldi. Niyet ediyor. Sonra kul burada işte tekbir, tekbir alıyor. Efendim. Nedir? Allahu Ekber. Bakınız. En büyük Allah cirali. En büyük Allah. Ya. Başka her şey geçici falan işte. Nedir her şey? Yani aslında her şey bir atom yığınları Her şey. Sadece. Yani ağaç atom yığını bakın. İnsan atom yığını aslında. Atom ne biçim medenaya geliyor? Atom yığınları. Bu dünya nedir bu dünya? Yapma bozulma. Alemi. Bu dünya bakmıştık bir ağaç, bitki medene gelmiş atomlar, yağmur yağmış, olmuş medene gelmişler, bozuldu dağılıp yine gidiyorlar güneş de dağılacak yıldız da dağılacak dünya da dağılacak insan da ölüp sıfırlıyor mezarında o halde ne kalıyor? Tevhid, Allahu Ekber bak, en büyük Allah'a başka her şey geçici, Gördüğümüz görüntüler hep geçici bunlar geçici bunlar Allah Ekber, en büyük Allah cüleşalıyor. Sonra insan ne yapıyor namaza? El bağlıyor. Ne de bu? Allah Teala cüleşalıyor. Tam bir teslim, esh Allah Teala. Allah Teala tam bir teslim mevlamı teslim mevlamıza. Şimdi namazda okurken, okurken işte Subhaneke, Evzu, Besmele Fatih terifleri. Bir çok acele, bilinçsizce, yani bir sakış çilemekten beter. Çapşır çapşır böyle okumak var. Bir de kul bulunduğu mekame, mevki hatırlaması var. Ben şu anda Rabbimin huzurundayım. Rabbim Rabbül Alemindir o Mevla. O Allah her şeyi görüyor, biliyor. İçinmiş Allah da görüyor, biliyor Mevlam. Kul Allah'a utanarak Hayal ederek, kul burada edebine, terbiyesine takınarak, ki Rabbim duyuyor, biraz daha kul da güzel okursa. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâken na'budu ve İyyâken este'in. Fatiha'nın özü bu. Okursa, tabi ne oluyor? Huzur Başka. Allah huzurunda edebiyle okunuyor, hayali okuyor, acele etmiyor. E tane tane okuyor. Bunun gibi rüküeye gitti. Ekber, Rüküeye gitti. Susun, susun, susun. ne yapıyorsunuz? Allah huzurundasınız. Olur olmazlar. burada. Yani edebiyle en az üç sefer sübhane rabbil azim. Sübhane rabbil azim kalktı. Simi allâhu limen hamideh anlamı vermiyor zaman kısıtlandı şimdi. Doğruldu. Ondan sonra doğrultan sonra Rabbena lekel hamd Bak. Rabbena ve lekel hamd olabiliyor. Rabbi hamdü senaya mahsus. Sensin Rabbi alemin. Desim. Burada kula ne geliyor şimdi? Allah'ın Hamdi senasında kul artık burada bir meczup Kul da cezbeye giriyor burada. Kul cezbeye giriyor burada. Aşkullar geliyor. Kul bu da duru ayakta ikinin yeri atıyor şimdi burada. Allahu Ekber. Kul secdeye kapanıyor. Nedir secde? İşte kulun zirvesi secde. Allah'ın büyük adamı karşısında kulun yokluk makamı. Kul gelerek kapaklanıyor. Alnı yere koyuyor kişi. E, dizi yerde ayakları yerde, elleri yerde burnu yere yapıştı, alnı yere yapıştı en aşırı üç sefer yine yavaşça Sübhane Rabbiyel E'la bir iki kuru var da, üstü en aşağı sonra tabi kalkılıyor Allahu Ekber, Allah tekrar alıyor yani en büyük Allah cehalıyor Allahu Ekber, oturuyor sonra Allahu Ekber ikinci secdeye gidiyor, nedir bu? birinci secden kalkış insanın topla, yaratıp dünyaya gelmesi. İkinci secdeye gidiş, insan ölüp tekrar topla dönüşü. Yani insan hayatı iki secde arası bu kadar. İnşallah, hepimiz tabii bunları inşallah böyle daha güzel yapmaya çalışırsak, hatta cemaatta bile 50 kişi varsa, hepsinin sahibi mahşede farklı olacak. ...kimi daha canlı olmuş, daha dikkat etmiş... ...daha hükürünü güzel yapmış... ...tabii bunlar burada belli olmuyor bunlar... ...gerçi burada da belli oluyor da... ...biz fakat değiliz... ...eğer bizler... ...namazımızı güzel kalabilirsek, ...emin olun... ...hemen kul bunu kendi fark eder... ...hemen anında fark eder... ...nasıl fark eder... ...ruhsal bir feyiz başlar... ...kal gönlünde... ...işten bir hafirlik, rahatlama... ...bir gönlün duyabileceği bir tat damak tadı değil ama günün tadı kişi namazını güzel güzel kılarken hemen o anda kul kendi bunu fark eder namazını fark eder içten bir huzur hafiflik, muazzam hafiflik ruhsal zevk manevi gönül feizi tadı duymaya başlar hatta insan bazen böyle güzel namaz kılınca iyi namaz kılmayınca, hemen fark eder eyvah ben düşüştüyüm şu an ünüştüyüm ben der düşeceğim ben de. Fark eder. Ama eğer bir kişi hayatında hiç manevi tat duyamamışsa o da farkına varmaz ama. İşte Asr-ı Esri Mevlam cümle inşallah sevgili kardeşlerim Mubelece şu dünya hayatımızı boş geçirmemeye çalışacağız inşallah. Yani hayatımız sınırlı. Ömür kısıtlı ama elimizde bir şey yok. Aciziz. Bu dava bak. Yani ben daha ölmek istemiyorum. Yok. Elimize değil. Nasıl doğmak Elimize değil. Ölmek elimize değil. Yaşamak elimize değil. Elimizde bir şey yok daha doğrusu. elimizi bir şey. Yok. Onun için Allah teslim İnşallah inşallah Tala. Dilâhane fatih.